BÖLÜM 55 Dünyada ihtiyaçtan fazlasına sarılmamanın gerekliliği ve fakirliğin üstünlüğü Dünya hayatının örneği tıpkı şuna benzer. Gökten indirdiğimiz su sebebiyle, insan ve hayvanların yediği yeryüzündeki bitkiler, onunla birbirine karışır. Bak ki yeryüzü bütün güzelliklerini takınıp süslendiği Yeeryüzü ehli de kendilerini onun ürününü biçip toplamaya güç yetireceklerini zannettikleri bir sırada Geceliğin ve gündüzün o yere emrimiz gelir de Sanki bir gün önce o hiç bitkisiyle süslenip zengin olmamış gibi onu kökünden biçilmiş yapı verdik. Süs ve zenginliğini yok ettik. İşte biz, düşünen bir toplum için, ayetleri böyle geniş geniş açıklıyoruz. 10- Yunus 24 Onlara örnek olarak anlat. Dünya hayatı, gökten yağdırdığımız yağmura benzer ki, onunla yeryüzünün bitkileri büyüyüp, birbirine karışır derken, çok geçmeden bu canlılık, çeşitlilik, rüzgarın savurup götürdüğü çer çöpe döner. Allah'ın gücü her şeye yeter. Mal, mülk ve çocuklar, dünya hayatının süsleridir. Edebi ve sürekli olan, dürüst ve erdemli davranışlarsa, karşılığı bakımından, Rabbinin katında, sevapça daha değerli ve bir ümit kaynağı olmaya, daha layıktır. 18 Kehf 45 46 Birinki ey insanlar bu dünya hayatı ve yaşantısı sadece bir oyundan, geçici bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme, böbürlenme ve daha çok mal ve evlat sahibi olma isteğinden ve yarışından ibarettir mal ve evlat çoğaltma yarışından ibarettir. Bu dünyanın durumu, hayat getiren yağmurun hikayesine benzer. Yağmurun yeşerttiği bitki, toprağı ekenlere sevinç verir. Ama sonra kurur ve sen, onun sarardığını görürsün. Sonra, un ufak olmuş, dağılıp gitmiştir. Ve ahirette ise, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler için çetin bir azap, itaat edenler içinse bağışlanma ve hoşnutluk vardır. Ve dünya hayatı aldatıcı bir geçimlik ve yararlanmadan ibarettir. 57 Hadit 20. Nefsani arzulara, özellikle kadınlara, çocuklara Altın ve gümüş cinsinden yığın yığın biriktirilmiş hazinelere, soylu atlara, sığırlara ve arazilere yönelik dünyevi zevkler insanoğlu için çekici kılınmıştır. Bütün bu zevkler bu dünya hayatının geçici şeyleridir. Ama hedeflerin en güzeli Allah katında olandır. 3 Ali İmran 14 Ey insanlar, şüphe yok ki Allah'ın her konudaki verdiği söz gerçektir ve mutlaka gerçekleşecektir. O halde dünya hayatı nimet ve süsleriyle sizi ahiret hayatından alıkoyup aldatmasın. Çok aldatıcı olan şeytan da sakın sizi aldatıp Allah'ın lütuf ve bağışlamasına ümitlendirmesin. 35 Fatır 5 Aç gözlülük saplantısı içinde mal mülk çokluğuyla övünmek oyaladı sizleri. Öyle ki mezarlarınıza girinceye kadar bu oyalanmaya devam ettiniz. Veya çokluk için mezarları bile soymaya kalktınız. Ama zamanı geldiğinde bunların boş olduğunu anlayacaksınız. İş öyle değil ama zamanı geldiğinde ahirette azapla karşılaşınca daha iyi bilip anlayacaksınız hayır hayır kesin bir bilgiyle yaptıklarınızın ne kazandırdığını bir bilseydiniz 102 tekasür 1 ila 5 bu dünya hayatı eğlence ve oyundan başka bir şey değildir ahiret yurdu ise işte Asıl hayat odur. Keşke bu gerçeği tüm insanlar bilselerdi. 29 Ankebut 64. Hadis 457. Amr İbn Av el-Ensari'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde i̇bnül Cerrah'ı Allah ondan razı olsun cizye tahsildarı olarak Bahreyn'e göndermişti Ebu Ubeyde cizye ve topladığı mal ile Bahreyn'den geldi Ensar Ebu Ubeyde'nin geldiğini duyup sabah namazını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le kılmak üzere geldiler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazı kılıp gitmeye kalkınca önüne durdular. Rasulullah onları bu vaziyette görünce gülümsedi ve Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den malla geldiğini duydunuz zannediyorum, dedi. Ensâr da Evet ya Rasûlallah diye cevap verdiler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, sevininiz. İleride sizi sevindirecek şeyler bekleyiniz. Allah'a yemin olsun ki, sizin hakkınızda korktuğum şey, fakirlik değildir. Fakat ben, sizden öncekilerin önüne serildiği gibi, dünyanın sizin önünüze serilmesinden, onların dünya için yarışıp, ahireti unuttukları gibi, sizin de yarışa girmenizden ve bu uğurda onları mahvettikleri gibi, sizin mahvolmanızdan da korkuyorum. Hadis 458 Ebu Said el-Hudri, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem minber üzerine oturmuş, biz de onun etrafında dizilmiştik. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benden sonra size, Dünya nimetlerinin ve güzelliklerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptıracağınızdan korkuyorum. Hadis 459. Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünya tatlıdır, manzarası hoştur. Allah sizi dünyada sizden evvel geçenlerin yerine geçirecek ve nasıl davranacağınıza ve ne gibi işler yapacağınıza bakacaktır. O halde yolunuzu Allah ve Resulü hastasıyla bulmak suretiyle dünyadan sakının. Kadınlardan da korununuz. Hadis 460. Enes'ten Allah ondan razı olsun Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Allah'ım gerçek hayat ancak ahiret hayatıdır Hadis 461 Yine enesten Allah ondan razı olsun Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Ölen kimseyi peşinden üç şey takip eder. Aile çevresi, malı ve yaptığı işler. Bunlardan ikisi geri döner. Aile çevresi ve malı. Yaptığı işlerse kendisiyle birlikte kalır. Hadis 462. Enes'ten Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Cehennemliklerden olup da dünyada çok konforlu bir hayat yaşayan kişi kıyamet günü cehenneme bir kere daldırılır ve ey Adem oğlu sen hayatında iyi bir gün geçirdin mi? Konforlu bir hayat yaşadın mı diye sorulur. O kişi de vallahi görmedim yarambi cevabını verir. Cennetliklerden olup dünyada şiddet ve ızdırapla gün geçiren bir kişi getirilir. Cennete bir kere daldırılır. Ona da ey Adem oğlu sen hayatında hiçbir sıkıntı çektin mi? Zorluk, darlık gördün mü? denilir. O kişi de hayır vallahi Rabbim Hiçbir yoksulluk ve sıkıntı görmedim, zorluk ve darlık çekmedim. der. Hadis 463. Müstevrit İbni Şeddattan, Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre, Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: Ahirete göre dünyanın değeri, ancak sizden birinin parmağını denize daldırmasına benzer. Parmağıyla denizden aldığı suyu, göz önüne getirip bir baksın. Kısa, değersiz ve yok denecek kadar az. Hadis 464 Cabir'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün çarşıya uğramıştı. Ashabı da etrafındaydı. Küçük kulaklı bir oğlak ölüsüne rastladı. Onu kulağından tutarak, Hanginiz bunu bir dirheme satın almak ister? buyurdu. Ashab, onu daha az parayla da olsa almayız. Onu ne yapalım ki? dediler. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Size bedava verilse ister misiniz? diye sordu. Onlar Allah'a yemin ederiz ki o diri bile olsa kulaksız olduğu için kusurludur. Ölüyken onu ne yapalım?" diye cevap verdiler. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah'a yemin ederim ki bu oğlak sizce nasıl değersizse dünyada Allah katında ondan daha değersizdir." buyurdular. Hadis 465. Ebû Zer Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Medine'nin Harra mevkiinde yürüyordum. Derken Uhud Dağı karşımıza çıkıverdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ya Ebû Zer" dedi. Ben de Buyur ya Rasulallah, emrine amadeyim dedim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yanımda şu Uhud dağı kadar altın olsa, bu iş beni sevindirmez. Bir borcu ödemek için ayırdığımdan başka da, yanımda bir dinar bulunduğu halde üç gün geçmesini istemem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sağına, soluna, ve arkasına verme işareti yaparak, yanımda bulunanı şöyle şöyle, Allah'ın kullarına dağıtmak isterim buyurdu. Ve yoluna devam ederek, dünyada kendilerine çok mal verilenler, ahirette sevabı az olanlardır. Veya cennette onlar azınlıktadırlar. Yalnız sağına, soluna ve arkasına, Şöyle şöyle infak edenler müstesnadır. Onlarda ne kadar azdır. Sonra bana, ben yanına gelinceye kadar yerinde dur diye tembih ederek, gecenin karanlığında yürüyüp, gözden kayboldu. Bir müddet sonra, yükselen bir ses duydum. Bir kimsenin, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme saldırmasından korktum, yanına gitmek istedim. Fakat ben gelinceye kadar olduğun yerden ayrılma emrini hatırlayarak o gelinceye kadar bir yere ayrılmadım. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma gelince bir ses duydum ve korktum diyerek olanları anlattım. Sen o sesi duydun mu? diye sordu. Ben evet diye cevap verdim. Bunun üzerine bana dedi ki o Cebrail idi. Bana ümmetinden Allah'a ortak koşmayarak ölen kimse, cennete girer, dedi. Ben, zina edip, hırsızlık yapsa da mı, dedim. Zina etse de, hırsızlık yapsa da cennete girer, buyurdular. Hadis 466 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Uhud Dağı kadar altınım olsa borcum kadarı hariç ondan yanımda bir miktar bulunduğu halde üzerimden üç gece bile kalmaması beni sevindirir. Hadis 467. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Hayat şartları kendinizden aşağı olanlara bakınız. Sizden üstün olanlara bakmayınız." Bu hareket elinizdeki Allah'ın nimetini hor görmemeniz için en uygun yoldur. Buhari'nin değişik bir rivayeti şöyledir: "Sizden biriniz mal ve yaradılış yönünden Kendisinden üstün birini görürse, Hemen ardından, Kendinden aşağı durumda bulunan kimselere baksın. Hadis 468 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Şöyle buyurdu. Altın, gümüş, kumaş ve Elbiseye kul köle olanlar helak oldular. Bu tip insanlar kendilerine verilse sevinirler. Verilmezse hoşlanmazlar. Hadis 469. Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun. Şöyle demiştir. Suffe ashabından yetmiş kişiyi gördüm ki onlardan hiçbirinin üzerinde Örtünecek bir şeyleri yoktu. Ya sadece üst tarafı örten bir gömlek veya alt tarafı örtecek eteklik giymişler. Bu elbise parçalarını boyunlarına bağlarlardı da, bu giysilerden kimisi baldırlarının yarısına, kimisi de topuklarına kadar erişebilirdi. Avret yerleri görülmemesi için, uçlarını elleriyle topluyorlardı. Ehl-i Suffe, Mescid-i bevi'nin geri taraflarında kalacak yeri yurdu, ailesi ve bakacak kimsesi bulunmayan sahabilerin barınması için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emriyle yapılmış olan üstü örtülü bir yerdi. Burada kalanlara ehli suffe ya da ashab suffe denilirdi. Hadis 470. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu: Dünya müminin zindanı kâfirin cennetidir. Hadis 471. İbni Ömer Allah onlardan razı olsun şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, omuzumdan tuttu ve dünyada sanki bir garip veya yolcu gibi ol buyurdu. i̇bn Ömer şöyle derdi, akşama ulaştığında sabahı gözetme, sabaha kavuştuğunda da akşamı bekleme, sağlığın yerindeyken, hastalığın, hayattayken, Ölümün için hazırlık yap. Hadis 472. ebul Abbas Sehl ibni Saad es Saïdi'den, Allah ondan razı olsun. Bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir adam geldi ve Ya Rasulallah, bana yaptığım zaman hem Allah'ın hem de insanların beni seveceği bir iş söyle, dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, Dünyaya fazla bağlanma ki, Allah seni sevsin. İnsanların elindekilere göz dikme ki, insanlar seni sevsin. Hadis 473 Numan İbni Beşir, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Ömer İbni Hattab Allah ondan razı olsun insanların sahip oldukları dünyalıkları ortaya koyarak şöyle dedi Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gün boyu açlıktan kıvranıp durduğunu karnını doyuracak adi bir hurma bile bulamadığını gördüm. Hadis 474 Ayşe'den Allah ondan razı olsun aktarılmıştır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde evimde bana ait olan rafta biraz arpadan başka hiçbir canlının yiyeceği hiçbir şey yoktu. Uzun zaman hep ondan yedim. Bitecek diye telaşlanıp ölçtüm. Böylece tevekkül ortadan kalkmış oldu ve hemen tükeni verdi. Hadis 475. Müminlerin annesi Cüveyriye binti Haris'in erkek kardeşi Amr İbn Haris Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde geride sadece bindiği beyaz katırı, silahı ve yolcular için vakfettiği arazi dışında, ne altın, ne gümüş, ne köle, ne cariye, ne de hiçbir şey bırakmadı. Hadis 476 Habbab İbni Eret, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Allah'ın rızasını kazanmak için, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte, Medine'ye hicret ettik. Hicretimizin mükafatı Allah'a kalmıştı. Arkadaşlarımızdan bazıları elde edecekleri mükafattan hiçbir şey yemeden vefat ettiler. Onlardan biri de Mus'ab İbni Umeyr'dir. Allah ondan razı olsun. O Uhud günü şehit edilmişti. Yünden yapılmış renkli bir kaftandan başka hiçbir şeyi yoktu. Bu kaftanı kefen olarak başına örttüğümüzde, ayakları açılıyor, ayaklarına örttüğümüzde de başı açılıyordu. Neticede, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, başını örtmemizi ve ayak tarafına isır denilen güzel kokulu ottan koymamızı emretti. Bizden bazıları da vardı ki, Hicretin meyvelerine ulaştı ve onları devşirdi. Yani pek çok dünya nimetlerine kavuştu. Hadis 477 Sehl İbni Saad es Saidî'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Eğer dünya, sivrisineğin kanadına denk, bir değere sahip olsaydı Allah hiçbir kafir'e dünyadan bir yudum su bile içirmezdi. Hadis 478. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim demiştir. Dikkat edin, uyanık olun, dünya ve içindeki tüm şeyler değersiz ve kıymetsiz olup lanetlenmiştir. Ancak Allah'ı anmak onun rızasına uygun şeyleri öğrenmek müstesnadır. Hadis 479. Abdullah İbni Mesut'tan Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah, Sallallahu Aleyhi ve sellem, Şöyle buyurmuştur. Çiftlik ve akar edinerek dünyaya dalmaktan sakınınız. Hadis 480. Abdullah İbni Amr İbni As Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize uğramıştı. Biz de oturduğumuz kulübeyi tamir ediyorduk. Ne yapıyorsunuz? diye sordu. Biz de yıkılmak üzere olan kulübemizi onarıyoruz, dedik. Bunun üzerine, ölümün bu yıkılma işinden daha çabuk geleceğini sanıyorum, buyurdular. Hadis 481 Ka'b İbni İhaz, Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini işitmiştir. Şüphesiz, her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi, imtihan vesilesi de maldır. Hadis 482 Ebu Amr ki, Ebu Abdullah ve Ebu Leyla da denilir. Osman İbni Affan'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Adem oğlunun şunlar dışında dünyada bir hakkı yoktur. Oturacağı ev, avret yerini örtecek elbise, yiyecek ve içeceğini koyacağı kaplar. Hadis 483. Abdullah İbni Şihr Allah ondan razı olsun şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmiştim. O sırada El Hakemü't Tekasür suresi okunuyordu. Sureyi tamamlayınca şöyle buyurdu. Adem oğlu malım malım deyip duruyor. Ey Adem oğlu yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve sevap kazanmak için Sadaka olarak, önden gönderdiğinden başka malın mı var ki, geri kalan tüm malların, mirasçılarındır? Hadis 484 Abdullah İbni Mugaffel, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir adam, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Ey Allah'ın Rasûlü! Allah'a yemin ederim ki, ben seni seviyorum, dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o kişiye, ne söylediğini iyi düşün, deyince adam, Allah'a yemin ederim ki, ben seni seviyorum, dedi. Ve bu sözü, üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beni seversen, fakirliğe karşı zırh hazırla, çünkü fakirlik beni sevenlere ulaşmakta silin akışından daha çabuk yol alır. Hadis 485. Kab İbni Malik'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir koyun sürüsüne salı verilmiş iki aç kurdun yaptığı zarar mala ve mevkiye düşkün bir adamın, dinine verdiği zarardan daha büyük değildir. Hadis 486 Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir hasır üzerinde yatıp uyumuştu. Uyandığında hasır, vücuduna iz bırakmıştı. Bunun üzerine biz, Ya Rasûlallah, sizin için bir yatak edinsek, dedik. Bunun üzerine Rasulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, Benim dünya ile işim ve ilgim ne? Ben bu dünyada, bir ağaç altında gölgelenip de, bırakıp giden bir yolcu gibiyim. Hadis 487 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Fakirler cennete zenginlerden 500 yıl önce girerler. Hadis 488. İbni Abbas Allah onlardan razı olsun ve İmran İbni Hüseyin'den, Allah onlardan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Cennete baktım. Gördüm ki, orada bulunanların çoğunluğunun, fakirler olduğunu gördüm. Cehennemi de gördüm. Baktım ki, orada bulunanların çoğunluğu da, kadınlardır. Hadis 489. Üsame İbn Zeyd'den Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennetin kapısında durdum. Oraya girenlerin çoğu dünyada malı mülkü olmayan yoksullardı varlıklı kimselerse hesaba çekilmek üzere alı konulmuşlardı. Ne var ki onlardan cehenneme gidecek olanların cehenneme götürülme emri verilmişti. Hadis 490. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şairlerin söylediği sözlerin en doğrusu Lebid'in şu sözüdür İyi biliniz ki Allah'tan başka her şey yok olacaktır